Konuşmalarda merhaba. Her yeni senenin başında iki programımızı bir önceki seneden kenara kaydettiğimiz alan kaydı albümlerine ayırıyoruz. İlk konuğumuz yeni evine taşındıktan sonra çatıya sıkışmış bir anten olduğunu fark eden ve bir süre sonra bir tamir esnasında anteni aşağı indirip bir enstrümana dönüştüren Oliver Barrett oldu. Anteni bir tünek olarak kullanan martıların intikam amacıyla evin camlarına serbest dalış yaptığı süreçte Barrett da elindeki antenden çarpık ritimler ve uğultular üretmiş. Az önce bu sesleri ihtiva eden Aerial adlı uzun form eserden bir kesite kulak verdik. Seçkimize Wire dergisine katkılarından tanıdığımız İngiliz yazar ve akademisyen David Toop ve Japon işitsel sanatçı Akio Suzuki'nin 2013'te Avustralya'ya yaptıkları ziyaret esnasında Room 40 etiketinin patronu Lawrence English'in de kendilerine katılmasıyla Tamborin dağlarında kaydettiği bir çalışmaya, flütün kuş seslerine, taş ve çekiş gürültülerinin şelale ulutularına karıştığı Breathing Spirit Farms albümünden Leaving No Trace'e yer vereceğiz. Onun akabinde yine Lawrence English'in 2008'de Amazon bölgesine gidip tropik ormanların doğal ses dünyasını belgelediği ve bu sayede tarım alanları aşmak amacıyla yoğun bir tahribata uğrayan bir coğrafyaya dair bir hafıza da oluşturduğu Amir Mirror Holds the Sky kaydından The Tower ile devam edeceğiz. Çeşkimize yine yüzünü tabiata dönen 3 alan kaydı çalışmasıyla devam ediyoruz. İlk kulak vereceğimiz eser pandemi sürecini görece şanslı bir şekilde geçiren Dominik Razlaff'ın yaşadığı Alman kasabasının yanı başındaki Timerlaher Busch adlı ormanda yürüyüşler yaparak yerel doğal hayata ait seslerin bisiklet tekerleri ve kilise çanlarına karışmasını kayıt altına aldığı Unterwegs albümünden In Vault. Onun ardından Alessio Degani'nin yaşadığı Kuzey İtalya kenti Brescia'nın çehresini otobanlarından çayırlarına, fırtınalarından sükunetine, gecesinden gündüzüne geniş bir yelpazete yansıttığı Cityscape, Brixia kaydından Night in the Mountain'a yer vereceğiz. Onun da akabinde İngiliz işitsel sanatçı Nicky Sheth'in Flaming Pines etiketinden yayınladığı bir albümle Güney Afrika ve Botswana sınırındaki Limpopo bölgesinin büyülü gerçekçiliğini yansıtan kurbağaların, timsahların ve su aygılarının cirit attığı Sounds of Mammolela çalışmasından Limpopo ile devam edeceğiz. Sırada senelik alan kayda değerlemelerimizde düzenli bir şekilde yer verdiğimiz Brüksel merkezli etiket Unfathomless'tan geçtiğimiz sene gün yüzü gören iki albüm var. İlki Avustralyalı sanatçı Philip Suryday'nin ikamet ettiği Tazmanya'dasının Hobart kentinde yıllar içinde biriktirdiği alan kayıtlarını bir araya getiren Fandemonium, Fairplatzing, seslerin geçmişini bulanıklaştıran ve onları zaman mekan içerisinde yerinde eden bu kayıttan seçtiğimiz Thirteen Elfin Stone Road sonrasında, Flip Noon'un işitsel kaynak olarak Fransa'nın kuzeyindeki Saint-Jean-sur-Erve görünü seçtiği, hafıza zaman olgularını irdeleyen uzun form eseri Etang Doneden bir kesitle devam edeceğiz. Şimdiki konuğumuz neredeyse 40 yıldır kendisine özgü bir işisel dünya kuran Madridli avant müzisyen Francisco Lopez. Onlarca albümden oluşan bir külliyata sahip Lopez, dünyanın önde gelen birçok müzesi ve festival için ses enstelasyonları da üretmiş bir isim. Sanatçının yeni çalışması Hidden Island Music, bir performans için ziyaret ettiği Tenerife kentinde topladığı de endüstriyel sesleri bir araya getiriyor. Untitled 398 adlı uzun form eserden bir kesit sonrasında... Çok disiplinli iki sanatçının ABD'li Vanessa Rosetto ile Fransız Lionel Machete'nin alan kayıtları ve analog ekipmanlarla ürettiği müzik konkret çalışması The Tower, The City'de yer alan The City Folded'dan bir kesit gelecek. Onun da akabinde Japon işitsel sanatçı Leo Okagawa'nın karantina döneminde çeşitli metro istasyonları ve radyo frekanslarından topladığı sesleri bir araya getiren Zapping Station to Station albümünden bir sekans ile devam edeceğiz. Bugünkü programın sonuna geldik. Kapanışta Çekya'dan bir isme, 90'ların sonunda şiir ve şiirin yorumlanması üzerine orkestral denemelere girişen, 2000'lerde elektroakustik kompozisyon ve doğaçlama performanslar üzerine tecrübe edinen, son dönemlerdeki alan kayda çalışmalarıyla memleketinin coğrafyasında gizli melankoliyi sese tahvil etmeye amaçlayan K'ya yer veriyoruz. Dinleyiciyi Bohemya Ormanı'nda bir gezintiye çıkaran A Hidden River albümünden Morland ile veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13 Melek Radyo Nokta adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.